Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi hakka hamdi ve salatu ve selam ala hayrül halqihim seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ecme'in. Bana <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> isla, e, 21. asra İslami Mesaj diye bir konferans ismi teklif edince teşekkür ediyorum.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 ve ömür bir sermayedir ve onu şey yapmamalıyız. Ben de 21. asırda bizim se gelecek sermayemizdir. Dünya bizim için e, bir muvakkat alemdir ve biz burada efendim, güzel şeyler yaparak Allah'ın ızası kazanmaya çalışıyoruz. Yani e, e, buradaki bulunuşumuzun sebebini Kur'an-ı Kerim e, ayet-i kerimde şöyle izah ediyor. Yebluvekum eyyüküm ahsene amelak. Hanginiz daha güzel işler yapacak bunu imkan etmek için sizi yarattı. Ya ve bu hayat bir imtihan. Yani, bizim zamana bakışımızda üç e, durum vardır. Hisiz geçen vakte e, marziye yani e, muhasebe gözüyle bakarız, tabını yaparız, değerlendirmesini yaparız. Adeta hisiz e, Hazreti Ömer Rızı Allah aleyhisselam buyurdu ki, Hazir bu enfus ekun kabde entuharsebu. Yani Allah sizi ahirette hesaba çekmeden önce siz burada kendinizin yapın. E muhasebesini yapın. Amelinizin muhasebesini yapacaksınız. Eğer eğer günah işlemişsek, bu hesabın sonunda günah işlemişsek tevbe etmemiz lazım. If we have committed sin in the past, we have to repent for it. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki akilu bi kabul eder Tevbeyi ölmeden evvel, ölüm gelivermeden vermeden önce, sizi ani yakalamadan önce çabuk yapın. O da eğer mal yapmışsak Allah'a şükrederiz, Allah'ın kabul etmesini dileriz bu güzel şeylere. İstikbar, yani gelecek zaman içinde iyi niyet taşırız. Çünkü hadis-i şerif var, ''İnne me bin niyat'' yani yapılan işler niyetlerine göre sevap kazanır, değer kazanır. Ve e, niyetül mü'minü hayrı min amelihi, mü'minin niyeti icraatından daha kıymetlidir, daha büyüktür, daha sevaptır. Yani ma maziye, tevbe veya şükrediyoruz, istikbale de iyi niyetle bakıyoruz, iyi şeyler kuruyoruz. Da, yani, İbbi, dedi, her istikbale ait iyi bir niyetimizi tâfuk ettiremezsek bile Allah bize sebat verir, iyi niyetimizden dolayı. İbbi, İbbi. Onun için istikbale ait güzel niyetler kurmalı, iyi planlar yapmalıyız. Şimdi bu girişe göre şeyin Müslümanların şimdiye kadarki durumunu kısaca göz önünde bulunduralım. Ve istikbale ait neler yapmamız gerektiğini anlat, zikredelim. Rusya'nın yıkılmasına kadar, Rusya'nın sahip olduğu bir blok vardı. Ve bu, bu blokun karşısında bir başka blok vardı. Batı blokuyla Doğu blok deniliyordu, Kapitalist blok da efendim, e, Komünist blok deniliyordu. İki büyük güç buydu dünya üzerinde. Bir de bunlara uymayan üçüncü blok var. bir Batı bloku vardı. Efendim, şimdi e, Rusya'nın e, şey yapmasından sonra rekabeti Amerikalıların rekabeti bırakmasından sonra örneğin şey değişti. E, Doğu ile Batı yerine. Kuzey Güney diye bir cephe değişmesi oldu. Amerika eskiden kendisine Rusya'yı düşman alıyordu ve ona karşı çarpışıyordu. Şimdi Rusya ile anlaştı. Hepsi bir e, belli bir çizgının kuzeyinde e, bir e, şey, e, gayrimüslim blok teşkil ettiler. Onun güneyinde bir İslami kuşak var dünyada. Başlayan, Cezayir'den başlayan, Endonezya'ya kadar giden. Şimdi Kuzey Güney kutuplaşmasına dönüyor şey, durum. Eskiden e, Amerika'nın karşısında, batının karşısında bir <gülüyor> Moskova vardı düşman şehir olarak. Şimdi e, Amerika, İngiltere ve efendim, Moskova hepsi birden söylüyor ki hepsinin karşısında düşman şehir olarak Mekke var. Sadece sadece Amerika değil, Avrupa'nın da genel stratejisi ve Rusya'nın da genel durumu Karşılarında İslam'ı bir blok olarak, düşman olarak demek. kendileri anlaşıyorlar ama karşılarına İslam alıyorlar. Şimdi artık onların karşısında Moskova değil, Mekke var. <gülüyor> Böyle düşünüyorlar yani. Şimdi dünyada süper güç olarak Amerika efendim ve Avrupa'nın ve Rusya'nın İslam devletlerine, Müslümanların yaşadığı devletlere... Bakışı şöyle, kendisinin emrinde hareket etmiyorsa o devlet, o devlet, efendim, anarşist bir devlet olarak e, e, <gülüyor> Mesela Sudan veya İran gibi. Sudan, Sudan, bazı İslam ülkelerinde yöneticiler e, ile halk arasında ayrılık var ve çatışma var. Ayrıca Müslümanların ezilen azımlıklar olarak bulunduğu gayrimüslim ülkeler var dünya içerisinde. Da. Gayrimüslim ülkelerde Müslüman azımlıklar var, eziyet görüyoruz, zulüm görüyoruz. Ya in addition, bir de bazı demokratik Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, mesela İngiltere'de olduğu gibi Müslümanların yaşadığı ve nispeten o ülkelerin halklarının sahip olduğu haklara ve hürriyetlere sahip olan yerler var. Maalesef yani gönül huzuru ile İslam'ı tam manasıyla halkı ve devletiyle tam manasıyla tutup da İslam'ı savunmayı esas almış olan ve bunun bayraktarlığını yapan bir devlet belirgin olarak ortada bir yok. Yani hem hükümeti hem halkı ile İslam'a hizmet etmeyi esas almış olan böyle e, bir devlet e, yok tam manasıyla yönümüzü e, bağladığımız, bağlı ettiğimiz, temenni ettiğimiz, ideal bir Şimdi geçtiğimiz maziyi değerlendirelim. İpi Ivaluva'yı yani 21. yüzyıla giriyoruz, 20. yüzyılı değerlendirelim. E, e, e. Hilafete sahip olan bir Osmanlı devleti vardı ve dünyanın her yerindeki Müslümanlara sahip çıkıp yardım etmeye çalışıyordu. Efendim, o çöktü Birinci Cehan Harbi'ye ve birçok İslam ülkeleri büyük sıkıntıların içine girdiler. O çöktü ve bütün Müslüman ülkeler bir takım sıkıntılar içine düştüler. Onun çökmesiyle beraber efendim, bir kısmı sömürülmek, bir kısmı da esir olma durumuna düştü. After the clubs of the halife, the ümmah all over the world are confused with relation to the dealing with their problems, ilerleyen yıllarında Müslümanlar esaretten kurtulmaya ve bağımsızlıklarını elde etmeye başladılar. Bir ara. Bu 19. yüzyılın sonunda, 20. yüzyılın başında artık İslam bütün kuvvetini kaybetti, dünya üzerinden silinecek, onun izi eseri kalmadı diye düşünen insanlar başlamıştı, zuhur etmeye başlamıştı. Ama görüldü ki İslam yok olmamıştır ve mevcuttur ve gelişmesini gösterme başladı 20. yüzyılda. Bir münelerinin Müslüman olabileceği veya Müslümanlığını görüşsünü göre göre e, söyleyebilecek e, çok zor olan yıllar geçti ve e, onun yerine İslam dünya üzerinde kapitalizm ve komünizm ve diğer beşeri sistemlerin karşısında en kuvvetli sistem olarak kendisini savunmaya başladı ve kabul ettirmeye başladı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 ...söndürmeye çalışıyorlar ama Allah nurunu tamamlayacaktır, söndürmeyecektir. يُرِيْتُونَ ne? نُورَ اللّٰهِ بِا اَفْلَحِيمُ وَاللّٰهُ مُتْمُنُّ نُورِهِ وَلَاكِرِهِ كَافِينُ مُشْرِكُونَ diye de ayet var. Yani Allah'ın vaadi yerine geldi, yani Allah'ın vaadinin hak olduğunu herkes gördü. Yani İslam yok olmuyor ve hepsinden daha kuvvetli olarak bütün beşeri sistemden üstünde yaşamaya devam ediyor birçok eee İslam münevveri yetişti. Birçok İslam lideri yetişti. Muhtelif ülkelerde efendim, şey gibi efendim, Mısır'da, Pakistan'da, Hindistan'da, Türkiye'de, dünyanın birçok ülkelerinde efendim, büyük liderler yetişti ve İslam münevverleri çoğaldı. Ve e, işin en güzel tarafı İslam gençler tarafından, üniversiteler tarafından, münevverler tarafından, alimler tarafından benimsenmeye başlandı. Başladı ve bir takım insanlar Müslüman olmaları Mesela başını örten kızlar bizim şeylerde ülkemizde mesela, yani mücadele vererek böyle İslamiyetini yaşayarak yüksek tahsili yapan insanlar görülüyor. Yani İslam için böyle fedakarca çalışan gençler yetiştirildi. Avrupa ve Amerika'da İslami organizasyonlar kuruldu. In Europe, ...operasyonlar kuruldu. Heavy... ...kuvvetli ilişkiyat yapılıyor. Dünyanın her diline bunlar da çevriliyor. Müslümanlar bunlardan istifade ediyor. Ve e, Müslümanlar bu Amerika Avrupa ülkelerinde bile... ...seçimlere tesir edecek yüce eriştiler. İsveç gibi, Almanya gibi efendim, bazı şey, ülkelerde... ...belediye başkanlıkları kazanan Müslümanlar var. Milletvekili olan Müslümanlar var ve Müslümanların nüfusu milyonları geçti. Almanya'da, İngiltere'de efendim, Amerika'da birçok ülkelerde. Bütün bunlar 20. yüzyılın muhasebesinin e, incelenmesinin sonucudur. Mesafetten yani hürriyete, efendim, İslam'ın horlanmasından sevilmesine efendim e, Hayat dışına itilmesinden hayatın içine gelmesine başlarda edilmesine doğru bir gelişme var 20. yüzyılın içinde. Kesahipten üfüvüye de Fromsala yufraştan doğru gelişiyor. bunların hepsi bizim için Allah'a hamde edilecek, şükür edilecek güzel gelişmeler 20. yüzyıl hakkındaki efendim, şeylerimiz, görüşlerimiz. Tabi bunun karşısında.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 Fakat bütün çırpınmalara rağmen İslamiyet gelişmeye devam ediyor. Bir misalle söyleyeyim. Roma'nın belediye başkanı veya İtalya'nın bir yetkili şahsiyeti Roma'da bir cami açılamaz, Mekke'de bir kilise inşa edilmezse dediği halde birkaç hafta önce Roma'da efendim, bir camiyi Müslümanlar inşa ettiler. Roma. Roma. Roma. Roma. Roma. Roma. Roma. Roma. Roma. Şeyde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in de İstanbul'un fethedileceğine dair müjdesi olduğu gibi romanın da fethedileceğine dair bir müjdesi var. Bu onun bir adımı olmalı. Peygamber Efendimiz romanın da fethedileceğini söyledi ama silahla değil la ilahe illallah yolunda. O şimdi dünyanın e, teknolojik bir gelişmesi var ve e, ekonomik bir takım gruplaşmalar var dünyada onları da edelim ve bir takım ekonomik gruplaşmalar var dünya ekonomi uh, araya geliyor ekonomik gruplar teşkil ediyor. Mesela Avrupa'da A E, Avrupa Topluluğu gibi. Ondan sonra Amerika'da NAFTA gibi, güzel Amerika şey gibi. Ve Pasifik'te, Pasifik ekonomik gibi. Yani Pasifik'te gruplaşıyorlar, devletler bir araya geliyor, büyük grup teşkil ediyor, pazar teşkil ediyor. Amerika'da, Kanada, Amerika, Meksika birleşiyor, büyük bir pazar teşkil ediyor. Avrupa'da efendim ülkeler birleşiyor. Yani küçük ülkeler birleşerek büyük gruplar haline geliyor. Avrupa topluluğu haline bütün kıtaya ilave eden büyük gruplar teşkil ediyorlar. Bu kan durum bu. Yani 20. yüzyıla baktığımız zaman geriye doğru malzemin değerlendirmesine baktığımız zaman iyi taraflarıyla kötü taraflarıyla 20. yüzyılın durumu bu. Şimdi biz bunun bunun karşısında ne yapmalıyız diye onları kısaca açıklamak istiyorum. Bu e, gruplaşmaları gruplaşmalara dikkat etmezsek olmaz. Yani dünyadaki büyük gruplaşmaları nazarı dikkate almamız gerekiyor. Hem onları hedef alan çalışmalar yapmalıyız hem de biz kendimiz e, Müslümanlar olarak e, kendimizi geliştirmeye çalışmalıyız. Çünkü e, Şehzade'nin bir e, güzel e, parça beyti var, e, şi şiiri var. E, diyor ki, şemşir-i nîf ziyah-ı nîber çunkun Yani e, kötü bir demirden iyi kılıç. Bir insan nasıl yapabilir? Kötü bir demirden iyi kılıç yapılamaz. Malzeme iyi olmalı ki, Müslümanların şahısları iyi olmalı ki İslam toplumu kaliteli olur. Evet. Biz kendimiz iyi Müslüman olduğumuzda var, başka insanlara da Müslümanın Müslümanın güzel bir örneğini göstermiş olacağız. Böylece öteki insanların İslam'a gelmesinde güzel bir ortam hazırlamış olacağız. Şimdi bizim asıl vaziyetimiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve asıl vazifesi ve sahabe da ondan öğrenerek yaptığı Huzhanullah aleyhi ve asıl hizmet İslam'ı başkalarına anlatmak için. Yani hayatlarındaki en mühüm çalışmaları bu ilet. Bu bizim bütün kuvvetiyle yeniden canlandırmamız lazım. Bunu durdurduğumuz için İslam adem'in gerilmesi için. bunun bir misalle açıklanmasını istiyorum. Pakistan'dan bir grup Müslüman Amerika'ya gidiyorlar. Washington cami'nde konuşmalar yapıyorlar ve bir Amerikalı mühendisin Müslüman olmasını, sözleriyle temin ediyorlar. O Amerikalı Müslüman onlara şeyde diyor ki Allah sizden razı olsun. Amerika'ya geldiniz. Efendim Bizi e, İslam'la tanıştırdınız, e, küfürden kurtardınız, şirkten kurtardınız, ahiret hayatımızı e, e, bize sağladınız. Siz de yetişmiş bir elemanı bir anda kazandınız. Yani ben mühendisim, şimdi kalbimle Müslüman olduktan sonra <gülüyor> bütün müktesebatımla İslam'a hikmet edeceğim. Diğer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 Boşnaklar gibi birçok Avrupa kavimlerini Müslüman etmişlerdi. Bu çalışmayı durdurunca Müslüman olan kavimler toplanıp kendilerine düşmanlık ettiler. Onların karşısında duramadılar. Yani tebliğ çalışması böyle e, durduğu için kendileri düşmanlığı. Müslümanlar tam manasıyla tebliği durdurmadılar ama çalışmalarının ana e, şeye, e, fikri olmaktan kenara aldıkları için öyle oldu. Yani ilk baştaki gibi sırf Allah'ın dinini ayma çalışması yaptarlar da bütün Avrupa olur. Müslüman olur. Müslüman olur. Halbuki eğer devam etselerdi onların Avrupa'ya tiesiri Avrupa'da katolikliğin karşısında protestanlığın lohe ve diğer meseleleri meydana getirmişti. Onlar mesela heykellere takılmaması gerektiğini söylemeye başlamışlardı. Uniteryen meslebi diye yani ...Allah'ın bir olduğu, olduğunu kabul eden Hristiyan mezhepleri ortaya çıkmıştı Macaristan'da vesairede. Yani o çalışmalara devam etselerse bu tesir Almanya'dan vesaireden Avrupa'nın Müslüman olmasına yol açabilecekti. Yani Avrupa'nın Rönesans ve reform denilen hareketleri yani hem bilimdeki hamleleri hem dindeki değişmeleri... ...Müslümanların tesiriyle olmuştur, onların tesiriyle olmuştur. O tesir kuvvetle devam ettirilmesi mümkün olsaydı... Sonuç başka türlü olabilecektir. Oradaki <gülüyor> kuruluklar dolayısıyla şey yapıldı. Efendim, e, başarısızlık oldu. Biz şimdi bu hatayı anlayıp bundan vazgeçmeli ve İslam'ı anlatmayı en büyük sayede Evet, Bu şey, yani kendimizin iyi Müslüman olması bir, İslam'ı başkalarına anlatma çalışması yapmayı çok kuvvete devam ettirmemiz. iki, üçüncüsü efendim e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisini şerifini söylemek istiyorum. Kuvvetli Müslüman olmamız gerekiyor. Kuvvetli Müslümanın hakkında şöyle buyuruyor Peygamber Efendimiz. El-müminu'l kaviyyun hayrun ve ehabbu ilallahi mine'l müminu't daif ve fil hayrun. <gülüyor> Müslüman zayıf Müslümandan Allah'a daha sevgilidir ve daha hayırlıdır insanlar için hepsi hayırlı olduğu halde bütün Müslümanlar hayırlı olduğu halde kuvvetli Müslüman daha hayırlıdır. O halde bu hadis-i şerife göre, bu hadis-i şerifin gösterdiği hedef Müslümanın kuvvetli Müslüman olmasıdır. he says that the stronger <gülüyor> muslim is by Allah oldu oldu Müslümanı <gülüyor> kuvvetli Müslümanı zayıf daha çok seviyor. So şimdi kuvvetli Müslüman nasıl olacak? Allah'ın sevdiği kuvvetli Müslüman. So, How good? Bu kuvvet e, bir, ilk başta beden kuvveti olacağız. Dört, çünkü e, e, kuvvetli Müslüman öteki Müslümanlara her yönden daha <gülüyor> rahatlıkla, rahatlıkla, rahatlıkla hizmet edebilir. E, onun için sahtemizi korumaya çok dikkat edeceğiz. Bu neyi gösterir? Mesela sigara içmememiz lazım, Efendim içki içmememiz lazım, vücudumuzun hakkını vermemiz lazım. E, vücuda irtimam etmeniz lazım. Efendim, vücudu kuvvetlendirmek için gerekli her şeyi yapmamız lazım. Ee, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki nef tüken, atıca tüken, her farklı bir harf. Nefsin senin kullandığın bir bineğin gibidir. Ona yumuşak davran. Yani bineğini fark kullanma. Bu vücudunla, bu nefsinle ömür boyu bir yere gideceksin. Onu iyi kullan bu bedenen kuvvetli olmamız için bir takım çalışmalar yapmamız gerektiğini gösteriyor. Ya içi should... e, gençlerimizi e, sıhhatli bir vücuda sahip olma yönünde bir takım e, çalışmalar yapmamız, ilişkilatlar kurmamız gerektiğini gösteriyor. Kuvvetli olmanın diğer bir şekli ruhen kuvvetli olmaktır. The, the art, it's okay. Bu e, bedenen kuvvetli olmak için de bir takım organizasyonlar ruhen kuvvetli olmak için de bir takım Efendim böyle gençleri dertleyen, toplayan, insanları derleyen, toplayan cemiyetler, cemaatler kurmak lazım. Yani, tasavvufi önemli bir vasıtası. tasavvufi, ruhi bir terbiye gerekli. Evet, tasavvufi, tasavvufi eğitim. Çünkü Kur'an ı etlerinde söylüyor ki, ''Kalp etlaha, menzekdaha'' ''Kim kendisini ruhen kuvvetlendiririrse, o ferah olacak.'' Ayrıca ahlarken e, sağlam bir ahlaka sahip olmamız lazım. Bu da yine tasavvuflu bir eğitimle olur. <gülüyor> Olsun mesela ihlas, yaptığı şeyi Allah rızası için yapmak. Mesela sıkıntıların karşında sabır. Mesela efendim, e, başka insanlara merhamet etmek. Mesela Müslümanları sevmek. Bunların hepsi birer ahlaki vasıftır. Bunlar bir eğitimle sağlanacak, sağlanması lazım. E, sabırlı olmak merhametli olmak, efendim olmak, azimli olmak, men karşısında yılmamak. So we have to be compassionate. Yes, evet, we have And other religions bunların hepsi bir eğitim gerektiriyor. Yani bu eğitimin yapıldığı müessese e, bugünkü modern şekilde e, toplumlarda yok. Yani tasavvuf bir tarafa bırakılırsa bu eğitimin verildiği müesseseler yok. So, evet, böyle bir çalışma da yapmak lazım. Ayrıca dördüncüsü, mali ve ekonomik yönden Müslümanın kuvvetli olması lazım. <gülüyor> the, the, e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de ashabının, zenginlerinin cömertliği ile İslam e, Müslümanlar çok bir şeyler kazandılar. O devirde onları kullandı. Yani İslam'ın gelişmesinde ve Müslümanların hizmetlerinde onların yardımlarını kullandı. <gülüyor> mesela Hz. Osman, Radyallahu bunlar ordu teçhid ettiler, fakirlere yardım ettiler. İslam'a her yerinden hizmet ettiler maddelerine. Mesela böyle bir kolejin, mesela kaldığımız o İslami center gibi yerlerin e, sağlanması ve işlemesi de hep parayla, maddi şeylerle oluyor. Yani, evet, biz Müslüman olarak dünya ehli değiliz, maddelerin esiri değiliz, maddeyi sevmiyoruz ama madde İslam'ın ve Müslümanların hizmetinde büyük hizmetler gördüğü için ona önem vermeliyiz. Biz dünyayı sevmiyoruz. Kubut dünyayı sükürlü satiye buyuruyor. Dünya sevmek her türlü yanlış işin başlangıcıdır, kaynağıdır. Biz dünyayı sevmiyoruz, ahireti seviyoruz ama dünyalık İslami hizmetler için para ve diğer mali imkanlar gerekli olduğu için onları da sağlamak lazım. Bu zihniyetle biz Türkiye'de şahsen misal olsun diye söylüyorum. Mali imkanlarımızı bir araya getirdik. Radyo yayınları, televizyon yayınları kurduk. Efendim, kolejler kurduk, Efendim, dergiler çıkartıyoruz, kitap yayınları yapıyoruz. Bizim radyo yayınlarımız Türkiye'de en önde gelen özel yayınlardan, Türkiye'nin 20 kadar şirketinde yayın yapıyorduk. Şimdi satanikten yayın yapmaya geçiyoruz. Bütün bunlar maddenin ve mali, ekonomik meselelerin önemli olduğunu gösteriyor. Bu bizim için sertler olarak, cemaatler olarak önemli olduğu gibi, Müslüman devletler için de önemli. Çünkü onlar kuvvetli olduğu zaman, mesela şeylere, yardıma muhtaç bir diğer İslam ülkelerine rahatlıkla yardım gönderebiliyorlar. İftiyar Avrupaların AT'yi kurduğu yürüdü, Amerikalıların NAFSA'yı kurduğu yürüdü, aslında ekonomik birliği kurdukları gibi, Müslümanlar kendi aralarında ekonomik topluluklar kurmaları lazım bu gibi birinci aşamada. Ayrıca siyasi yönden kuvvetli olmamız gerekiyor. We say that kendi ülkemizde siyasi yönden devletin yönetiminde söz sahibi olmadıysak isteklerimizi yerine getirmek için çalışma yapmalıyız. Hem de ...dünya üzerindeki Müslümanlarla ilgili beynelmeler meselelerle yaptırım gücü olan grup teşkil etmektedir. Kendi aralarında siyasi bir grup teşkil etmektedir. Müslümanların meybakelerini korumak için sağ Mesela Müslümanlar bu anladığım manada kuvvetini sağlamış olsaydı 20. yüzyılda... ...Bosna'da bu zulmü durdurabilirdik. Çeşenistan'da, Keşmir'de, Kıbrıs'ta, dünyanın her yerindeki Müslümanların aleyhine çift standartlar kullanılarak yapılan zulümleri durdurabiliriz Evet, bu siyasi güçlü, yönden güçlü olmak da lazım. Bundan sonra ilim ve teknoloji yönünden de güçlü olmamız lazım. Evet, biz duyuyoruz Pakistanlı kardeşlerimizin de bir atom bombası teknolojisine sahip olduğunu bundan memnunluk hissediyoruz. Evet, Ayrıca geliyor, siz Türkiye'nin ve diğer İslam ülkelerinin ekonomik şey, teknoloji gelişmesinden ve standartların yükselmesinden mutluluk duyuyoruz? As Şu anda yetişmiş pek çok kaliteli ilim adamımız var, Türkiye'de profesörler var, Efendim, Mısır'da. ...Pakistan'da, Hindistan'da, e, Arabistan'da e, inşallah yakın bir gelecekte 21. yüzyılda e, kendi kendimize ilmi ve teknolojik e, araştırmalarımızı ve çalışmalarımızı geliştirecek seviyeye ulaşacağız e, inşâAllah. E, şöyle, e, şu anda biz Türkiye'de birçok yani grup olarak iyi bir grup olmamıza rağmen...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 eee millet olarak ve devletler olarak. Şimdi biz bunun için Türkiye'de bir dostluk vakfı var. Hak yol eğitim yardımlaşma ve dostluk vakfı. Sırf bu Yeah, in full yani şey dostluk kuvvetlendirmek. So birçok öğrencilerimi ben İslam ülkelerine gönderiyorum tatil yapmak, yapmaları için. Türkiye'de tatil yapabilecekleri halde oray gelsinler. Orayla alakalarımız kuvvetlensin. Bu oh, oldu oh. hatta biraz özel bir şey. Alakaların sağlam temellere oturması için dış ülkelerden evlenme yapmalarında bir şekilde tavsiye ediyorum efendim. Ya <gülüyor> iyi evet, el kökü el kökü millet olarak yani kardeşler teyemiz de Müslümanlar da tek <gülüyor> <gülüyor> bir dindir. Şehit den der onun dinle kardeştir. And, and Bak, Their... Böylece her yönden yardımlaşma sağlam tabi temelleri oturacak. Çünkü birbirini tahmin Müslümanlar. For this reason evet. e, biz tabi e, bir takım önemli e, müesseselerin de mutlaka Müslümanların elinde olmasını istiyoruz. Bu önemli müesseseler e, biz tabi e, bir takım önemli e, Müesseselerinde mutlaka Müslümanların elinde olmasını istiyoruz. Bu önemli müesseselerden birisi basın yayındır. Birisi de tahsil müesseseleridir. Bir, onun, onun için e, radyo, televizyon efendim, ve diğer çalışmaları yapıyoruz. Onun için birçok kolajlar açıyoruz Türkiye'de. Bir, bir sonuncu şey de e, Müslüman ülkelerin birisinde eğer herhangi bir şekilde bir problem, bir zulüm, Müslümanlara karşı bir baskı olursa öteki ülkelerden onu söyleyecek bir mekanizmanın geliştirilmesi lazım geldiğine inanıyoruz 21. yüzyılda. Mesela Cezayir'de halk, e, birilerini seçti ama o seçilenler ile e, bir takım e, güçlerin mücadelesi var. Bunları döktürecek bir mekanizmayı kurmak lazım. <gülüyor> Nasıl bakılılar veya İslam düşmanları, böyle İslam ülkelerinde böyle oyunları yapabilecek mekanizmalar biz de bu mekanizmaları tesir hale getirecek İslami bir karşı mekanizma kurmalıyız. Evet. Evet. şöyle Şimdi, bir İslam ülkesinde İslam düşmanları,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 İnordutup bir az. Evet, böyle yapar, kendimizi korursak bu şekilde çalışırsak ki bu çalışmaların hepsine, yani söz olarak söylediğim bu şeylerin hepsine biz karınca karınca Türkiye ile başladık inşallah. Kendimizi yapmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalar bütün İslam ülkelerinde yapıldığı zaman, 21. yüzyıl inşallah Müslümanlar için olacak ve zafer Müslümanların olacak. Böyle halkı ve silinlikle bilgisayar. Hepsine çok çok teşekkür ederim. Bu da, he of the tank. Açadığın ne güzel taksiyonu olarak da, her bütün ağzalarında kuvvetler giderekten, en nihayetde bir de defi-hacet var. Bu da olmasa o da olmaz. Bunlar, bunların ne kadar yerinde olduğuna, ne güzel, elhamdülillah, el-ezih. Evveline ahirine, hamd olsun. güzel güzel yedirdin. Dadı, dadı damağımızda vücudumuz kesin kuvvet etti. Evcide zarar verecek bazı tuzulatlar var içeride. Bunları da kolaylıkla bizden çıkardık. Çıkaramayanlara bir sorum olur. edemeyen, kabul halinde bazı insanlar var. İşte, eczanelerden ilaç alırlar, aman şunu yapalım, bunu yapalım. Bazıda fayda da vermez. belki <gülüyor> bir sıkıntın içerisinde atasip temiz, şu olur bu olur. Onun için girdiğin vakitte hamdizecektin ki Allah'ıma <gülüyor> çok şükür. Güzelce gidik içtik, <gülüyor> vücudumuz tersi kuvvet de etti. Hepimiz, şimdi bu fuzuli olan şeylerde güzelce bizden defolur gitti. Giderken dua edin, yarabbim bu küftek yerdir, hapis yerdir. Burada şeytanların bulunduğu bir mahaldir. Bunların şerrinden de beni muhafaza et. Sonra bunları verdiğim bu kufatlarla da, bizim inkaatlarını daim eyle. Gibi, seçildi dualar, bir dakika, bir kez şey değil. Bir kat seçildi, çoğa buyurdu. Ama hülâsı şuna gidiyor. Şimdi bugün de... Bu Recep ayı geliyor, şöyle, bir ay sonra Recep'e gelecek. Bunun için şöyle buyuracağız: Sıza dekhele Recep, kal. Allah'ın mübarisi, <gülüyor> adi rebe ve şaban, ve bellihine bu da kullandı. Recep, güzel bir ay. Şaban, o da güzel bir ay. Remezan, o daha güzel bir ay. Bu aylar bizi bir nimet, günahlarımızı götürüyorlar. Bizi uyandırıyorlar birden. Uyanıklık veriyor. Öteki ay bak gitti. Sen de gideceksin. Ha, Aklını başına al. Bu ay geldi ama durmayacak. O da gidecek. Her gelen gidiyor. Her gelen gibi senin de gideceğini hatırla. Bu ayın kıymetini bil. allah Teala yapılması lazım olamaz. Daha azan hafı yaptı. Onun için Recep geldi ve Allah'ı mübarik lena raca be, bunu bize mübarik et. Nasıl olacak mübarikliği? İbadet atlara gidersek, hayrı hasan atlara gidersek, bize mübarik oldu. Yok, vurdum duymaz. Gönül gidersek Recep bize, hiç yüzümüze bakmadan gidersek. <gülüyor> en çok Cennep Peygamber'in oruç ay Şaban ayıdı. Recep biraz <gülüyor> ıslarmış ama Şaban'da tuttuğu daha çok iyiydi. E, Ramazan'da umumi bir, hepimizin üstü bir aydır. Semazen gelince de bütün esirlere salı veriyor. Bütün esirlere salı veriyor. Her gelen kapıya gelen dilenciye, kıraya geri çevirmiyor. Semazenin hürmetine. Atlaka külle esir ve ata külle sahi. Her sahilin eline bir şey veriyor ve kült bütün esirlere de azade de veriyor. Semazenin cesin hürmetine. Yine bu ilaca kan, izadeyle rana bat, izadeyle şehdur Demezin ay geldi yoksa bakın, şet den mi zerahu şet, şetlerden sıkıştırmak. mı? Mizera beline baldıkları kuşak nevinden, peştemalını sıkmak, peştemalını sıkmak yani kadını sıkmak. Gerek kuşakla sıktın gerek başka şey sıktın gerek peştemalını sıktın. Bunu sıkmak, sıkıştırmak. aşla tahammüle hazırlanmak demek yani. Bunu sıkmaktan mı rahat? artması için. ''Sümme lem ye'ti Bakın zihri <diye bir> katıdır. ''Sümme lem ye'ti firâşehû'' Bundan sonra Ramazan'da yatağına girmezlerdi. ''Lem ye'ti <Sülüyor> firâşehû'' Firâş yatağı, yatağına girmezlerdi. Niçin Bütün? İbadet, saatle meşgul olurlardı. Hatta ''gen ha'' Ramazan çıkın diye kadar. Hz. Aşağı var dediğim nakli, yine buyuruyorlar Ka, ''Kâ izâ dehele Remedân'' Oradaki sadece şehr-ı Ramadân dedi, burada yalnız Ramadân dedi. Ramadân ayı geldiği vakitte, ''tegayyere levnuhû'' ''tegayyere levnuhû'' ''mubarek yüzlerinin siması değişir, tegayyür eder.'' Nasıl bir anlamda korktuğu yoksa rengi, nasıl yıkızarır, ya yasa sararır, bir renk değiştiği, Kırmızı hayatları, sarı, yere yüzünün rengi değişirdi. Ve kes güre, kala namazını artıma, çoğaltırdı. Mesela evet, 40 diken namazımız var başta. Bundan dolayı kalda namazlarımız var. İşrak, duha, evvabin, tehet gibi namazlar bunları da arttırırdı. Mesela iştah 2 giriyorsa 4, 4 giriyorsa 8, duayı 8 giriyorsa 10, 12, daha fazla mesela. Gecen ağızlarını şu kadar giriyorsa daha fazla artırmak. Ve de hele dua yalvarırken de da çok, daha çok gayret gösterirlerdi. İttihar, kesilmek yani dünya alakalarından kesilerekten, hakça kendini tam manasını vererek yalvarmaya karmak. İbadet ta. Tamam. Ve eş fasa levnuhu, mübarek yüzleri de şafak rengini alırdı, mübarek yüzleri şafak rengine dönerdi Ramazan-ı Şerif'de. Hazreti Acival'de dedi. şimdi buyuruyor ki iza dehalel aşkı'' Ramazan'ın sonraki 10 günle bir ticap imzi son 10 gün. Bu on, bin 100 yıvakte, 7 bin 0'u. Üstad nasıl tüyden azan gelince bilini sıkıyordu. Bu onda daha fazla sıkıştırmaya, daha fazla sıkıyordu milletini ki camiden çıkmak. Bu evvelki günlerde evine gider gelir, namazını tutması beraber, evine gider gelir, çarşısına, pazarına gider gelir, işine, dostuna gider gelir. Fakat 20'den sonra hep ticat 20'den sonra yalnız Allah'a denir. Bütün ibadet saati Allah'la baş başa kalabilmek tabiri caiz değilse de. Onun için çıkıştırıyor kendisini, ve ahya leylehu, bütün geceyi ihya'da. Bütün geceyi ihya et. Yani ibadetle geçiriyor bütün gecelerini. Evine de gitmiyor. Zaten oruçlu yemekle içmekle de alakası yok. Bu sünneti senin yedi, hem sünneti kifaya sünnet derler ama sünneti kifaya gayet verim eket. deniyor ama her Müslümanın bunu yapması adeta bir boş. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, Peygamber olmazdan evvel bu itikafa devam ediyorlardı. Peygamber olmazdan evvel de peygamber olduktan sonra da hiç terk etmemişlerdi. Bu uh, hacke gidenler, şuraya dedikleri dağdan, Kerem'de birkaç saat kalbirler, oradaki o dağın içerisindeki girerler, orada ibadetle meşgul olurlardı. E, bu, bizim buradaki evlerimizde yemekler bol, burada o sıcaklığı, su kaynar, su suyun sıcaklığı, havanın sıcaklığı her şey, ama orada onlara tahammül ederek Allah'ın, Allah'ın, kendini veremek, verebilmek büyük bir nimet çünkü ve ah ya değil hu ibadet ihya der ibadete taatla getirdiler uykularını da terk ederdi çünkü lemiet durakıyordu evet yatağına girmiyordu Yatağına girmeyince ve ah ya değil onu ne yapıyor ibadet ihya diyor hayat hayat ibadettedir ah ya diyor ah ya demirat hayat ihya etmek ne var hayata kavuşmak Hayat kavuşmak maddelerle olmuyor. Bugün ne milyonerler var, hayatları hiç hayat değil. Bütün geceleri de korku içerisindedirler, gündüzlerde de korku içerisindedirler. Hayatlarda da bir zarzat yoku vesile. Birçin? Allah'a yönelmeyen insanın hayatı hayat değil. Hayat ancak Çünkü hayatı veren Allah. Değil mi efendim? Hayatı veren Allah. Sen hayat bu Allah'tan kesildikten sonra Allah sana yardım eder mi? Bu hayatı sana ben verdim. Bu ruh benim ruhum. Ben verdim bunu sana. Ben sana bunu vermişken, sen benden ayrılıyorsun ve bana da bir tek çeviriyorsun. Bir tek çeviriyorsun, ayrıldığı da şey, değil mi? İnkâra kalkıyorsun. Sen deli misin, divanı mısın, nesin? Aklın mı yok mu? Bir başındaki örtüyü yapan, kendi kendine ol olmadığına herkesin aklı erer de, bir baş örtüsü kendi kendine olanıyor da, koskoca kâinat bu mevcuduyla sildi beraber, nasıl olur Samayas'ın icadı? Bu kadar şeyi idrak edemeyen insan, elbette insan değildir. Binaenle hayat, allah Teala'ya yönelmekle kabildir. Allah-u Teâlâ'ya yönelmeyen hayatlar hiç de hayattan, hayattan sayılmaz. Bunun için Müslümanın vazifesi hayat sahibi, hayatımıza yören Allah'a yönelerekten, ondan hayatına tazelikler istemek. İbadetlerle, bu tazeliklerle, niçin günde üç defa yiyoruz, yetmiyoruz, dört defa da yiyoruz. Kuvvetimiz yerine gelsin, arttığı kuvvetli olalım diyerekten. E binaenli, imanımızın artması için, ruhumuzun da kuvvetlenmesi için ne kadar çok yapabilirsek, ruhumuz bu kadar genişler, bu kuvvet, kuvvetlenir. Ondan sonra o gecenin ibadetlerini bilseniz ne kadar tatlıdır? O gecenin ibadetleri ne kadar tatlıdır? Şimdi bugün günahlarımı yazıyordum da, bu günahları yazarken bakma, güne, bakma günahına geldi. Dersin. Bakmak günahı kebairden diyor. İster kadına bak, ister gence bak. Bu bakmaktan bir zehir var. Bu zehir, şeytan-ı zehirli oklarından bir okdur. Bunu attı mıydı o, kime attıysa uyandı. Neden yanıyor? Bu şeytanın zehirli oku onu zehirleyecek. Nasıl ki mikrofuyla zürültüye gidiyor. Bu zehirde onu öldürür. Her kim bunu Allah o ulatmayı terk ederse, ebbelallâhu onun allah teala Teâlâ eder, değiştirir, kuvvet keseder, imanın ve bu imanın lezzetini bulur adam. Neresinde? Bir kalbi. Kalbinde onun tadını bulduktan sonra o işte geceleri ihya eder, gündüzleri ihya eder, hasanat da her şeyde öndedir. Her şeyde öndedir. İçin allah Teala'dan imdat veriyor, Yağmurlar yağmasa ne oluyor Nazım Kardeş? Parlar boğuluyoruz, aman yandık diyerek Yağmur yağmayınca yerde bir şey olmadığı gibi Allah'tan rahmet gelmeyince gönüllerde de bir şey olmaz. Allah'tan gönüllere rahmet gelmek için Allah'ın yasaklarından kaçmak lazım. Yasaklardan ki Allah'ın rahmeti gelmiyor. Bu bir perde üzerimizde. Yasaklar bir perde, şu canının gibi, perdedir, rahmet ilahi inmez Ne zaman onu terk ediyoruz? allah Teala o zaman tepkiyle diyor, rahmet ilahi gönlü ondan sonra sen zincirden çekseden çıkmasın ibadetten Bak sen ayrılamasın. Çünkü Allah'ın rahmet iliştirdikten sonra, insanın Allah'tan ayrılması imkansız. Olur Allah cümlemizi rızasının yollarından ayrılmasın. Onun için, ve ah ya leylehu, inan peygamber böyle ihtiyaç et, de beraber ve ey kaza ehlehu, hanımlarını ve çocuklarını da uyarırlardı. Kalkın bakalım, allah Teala'nın rahmetinin yayıldığı bir an bu an. Hadi siz de kalkın. Tatlılıkla, güzellikle filan onları, iç iç iltifatlarla gibi kaldırıp, gibi ibadetlerine alıştırmak lazım. Hayat, yalnız bu dünya maddelerini toplamakla, dünya varlıklarının içerisinde, efendim, Perihşen olmak olmuyor. Bu kendini gecenin garandığında, herkes sütürt bir haldeyken saldırdı Allah'ım ben senin divanına geldim demenin ne kadar büyük bir nimet olduğunu ancak erbabam babam. Allah rıfırsın. <gülüyor> Bunun için biz reç gibi arkandan yatıyoruz, reç gibi resim halen kalkıyoruz. İki, yatarken bir adet var Peygamberimiz bak, neler söyledi. Bunları okumadan yatmayın diyor. Şeytandan sakının, şeytan başımızda üç tane düğüm vuruyor. Uyu hiç katmamak şartı veriyor. Müdahalesi var, Ne nefisle birlikte onlar bizi seregin etmeye çok, çok var. E biz uyandıkça Allah, la ilahe illallah, elhamdülillah, subhanallah, ne biliyorsak bu tesbihleri yapınca düğümle çözülüyor kendilerine. Abdest aldık dedi, son ikincisi çözülüyor. Ne hazırladık mı? bu, teslim, bu tutkunun bağladığı efsanların Hep hepsi vahvı oluyor. Ondan sonra allah teala Teala'nın rahmeti başlıyoruz gönüllere inmeye. Gönüllere inince de bu gönüller hani yeşeren karlıların zemkine doyum olmuyor, rekber bakar şöyle, o yemyeşil, arpa dikdikler, buğdaydikler, başaklarını sallamışlar, yağmur varmış, yeşil, gayet parlak bir şekilde. Neyse diğer bu rekber, oh yarabbim, bu sene yüzüm gidiyor diyerekten. Neden? Rahmetlerin bol bir bol mahkum olacak. E, bu gönüllere de bu rahmet ilahi ilahe bol ibadetler hâsılıyor. Bu bol ibadetlerle, Kendimize bakıyoruz. Şurası Allah'ımız nasıl yaptı, biz de öyle yapalım diye içimizden biri aç, mücevher, güneşe geliyor. Bu ne haciye mazludu, ne hocayi mazludu. Bütün Müslümanların vazifesi. Kan zade aliraculin nasabet deve ve vele dehu ve vele de vele diyi. Yine Peygamber, birisine dua buyurdular mı? O buyurdukları dua, o adama, onun çocuğuna, çocuğunun çocuğuna da ibadetler. Teşkib ettiniz Allah! Can izâ dea beda'e bi nefsih! Züaya başladıkları, bu Sultan Hazretleri bu açıdan. Can izâ dea beda'e Allah ala Muhammed! <gülüyor> Evvela kendisine duacı, ondan sonra başlıyorum. Bak şimdi lazım ki, bu dua? Can izâ dea refa'a yedeyh, meşah vecihehu bi Dua etmeye başladık ya vaktten. Rafa ayedey ellerini kaldırırlardı. Bu ellerini kaldırması Efendimizin birik, bir hal yok Efendimizin. Sıcak bir var. Zamanı göre Her siddet yaparlar. Bazen böyle yaparlar. Bazen böyle yaparlar. koltukların altındaki beyazlıklar görünür. Bazen böyle yaparlar. Nasıl yaptılar da? Dua edince her refahı, yedey, ellerini kaldırıyor, dua ediyor, ediyor. Sonra da neşe ve cirobi yedi. Bitirir mi dedi? Yüzüne böyle su vazlıyor, bazen de böyle bir cüddüne su vazlayaraksan, yani o rahmet ilahi nazi olun sabuşlara da, su aluşlardan da böyle bir cüddü çetlerine yiyilsin diyerekten nasıl duyurulalım? Teberrüt. Kan iza dea, di'ala baatuna keffeyh ila vecihihim. Baatın bu, zahir bu. Baatın veşiniz bu elin içini yüzüne çevirirler. Böyle değil, böyle dua ederler. Bazen anda de böyle tedik yaptıkları olmuş ama bu ancak yağmur duaları gibi bir felaket zamanlarında yapılırken kan. Ya Rab yağmurun böyle böyle nazil olsun diyerekten. <Sessizlik> ama her zaman bizim dualarımızda böyle bir dua etmiştik. Tekrarlıyorum da. Ya izâ ganna min min berih. Ya bu mel cuma. -y cuma namazı, cuma, -cuma, -cuma, -cuma günü. Bu böylesi kalkın. Membere yaklaşacak tehminlere. وَكَلَّمْ عَلٰى مَنْ عِنْدَهُ مِنَ الْجُلُونَ Orada otanlara, السلامu aleyküm der. Yukarı çıkma da. Aşağıdayken daha, oraya gidiyoruz, ne yerine ya, gidince yere, orada otanlara bir selam veririz. فَاِذَا صَعِدَ الْمَنْبَرِ Menber, yukarı çıkıyorsa, اِسْتَقْبَلَ النَّاسِ بِوَكِهِ yüzü ile na'asa na döner. Yani na'asa döner. İç yüzüncüsü, Bundan sonra Esselamu Aleyküm, gel cemaate. Bundan sonra, kable engelli, oturmadan evvel. Buraya oturuyor ya, o, oturmadan evvel, cemaate bir selam verir, ondan sonra oturur dedi. Bu, Şafii'lerce de yapılmakta, fakat bizim mestrimizin imamı, bizim bilmediğimiz bahşişelerden dolayı, bunu tecrüt etmeniz. Orayı bizim aklımıza verir. Hz. İb-i Emre'in ''Kan, <gülüyor> zekere Fedealuhu vedebineksin. Ashabını Cenab-ı Peygamber ararlardı. Bir adam üç gün gözünün önüne görünmezse, küfürlence nereden, ne oldu diye ararlardı ashabını. Yani anyway, böyle hatırladıkları vakitte, fedealuhu ona dua da ederlerdi. Aramasından evvel bir dua yaparlar. Bir evvela kendine, ondan sonra ona karşı da bir dua ederdi. ''Kal izâ zebeha şaate yekûl ersilû bihâ ilâ astıgâ-i hadîce'' Müslüm'ün hadisidir Hz. Hz. Fahmiye'den. Kurban haçı olsun veyahut başka bir hayvan çeşitleri vakitte, evvelki vazife diyor ki, bunun dansı kadarını Hz. Hatice'nin akrabalarına verin. Hazreti Hadice'yi ilk, ya, ilk olduğundan dolayı onun, ondan görülen, gördüğü, gördüğü insani muamelelere mukabileten bunun akrabalarına sadaka göndermekten de hali kalmıyor. Hz. <gülüyor> <gülüyor> Hadice Validemizin akrabalarına ondan birer parça da sizin kurbandız doğuştuğunuz gibi doğuştuğunuzu veririz ama onu unutmayınız. Şunu buna verilir de ama Hz. Hadice'yi unutmayınız. Akbarlar niye Ne tavsiyede bulunuyoruz? Kan, <gülüyor> Hilal. <gülüyor> <gülüyor> hilal diye ayın birinci, ikinci, üçüncü günlerine hilal diyor. Üçü geçtikten sonra Gamet ay oluyor. şöyle birinci, ikinci veyahut üçüncü günlerini gördükleri vakti birinci, ikinci günün pek buraları da görülmezse, üçüncü gün pek ala olur. Hizâru el-hilâl hâle hilâl-u hayrîn Ya Rabbi, bu ay sen bizim için hayırlı ve bizi irşada yarayan rüşf, doğru yolu götüren ay eyla. Âmenü billezi hâle Ey ay! Seni yaradan Allah'a ben iman ettim. Rabbi, Üç kere, sen, üç kere böyle diyor. Ben, amencubillazî halagata. Şimdi tabiat icadı diyerekten insanlar işte, git tabiat almışlar gidiyorlar. Bunun için onu böyle bir şey, halbuki halagata diyor. Allah, seni halik eden Allah'a ben de iman etsin. Senin de halikin o Allah, benim de Halik'im o Allah. Beni insan olarak yarattık, seni de o taş olaraktan yarattık. Orada sefemizde sizi aldığınız için vereceksin. Başka fazla sen yok. Neşte fabrından dedi sen sana? Ne diyor? Elhamdülillah, lê Al, şu Allah'a hamd seni Allah Rəsulün ki, zehre bir şehrin ceza. Mesela Cemaatler şimdi bu ay gidiyor, Cemaatler geldi geldik, Cemaatler akşam giderdi, gitti o, geriden Cemaatler akşam döndü, ay geldi. Zehre bir şehrin hada, ve ceza bir şehrin ceza. Biri gitti, biri geldi. Onu bir tane aç. Bu Bittiren Allah'a, canım, on beş günde kocaman bir şekil alıyor, on beş günde de sönüyor, ufak bir şey kayboluyor. O otuz günde, yirmi dokuz günde bir ay tamam oluyor. E i̇kinci ay tekrar gidiyor, tekrar gidiyor. E bu güneş gibi, güneş gibi daima bütün dursaydı, ne yapardık? Kim şekil, kim şekil verecekti buna? Sen böyle ufal ufal, böyü, böyü, ufal ufal. 30 günü biz De biz de günleri bilelim, deyip de bunu böyle yapab yapabilecek bir kuvvetin sahibi var mı ortada? Var mı öyle bir kuvvet sahibi? Ama Allah'ın Celle ve Âlâ ne nizamın usulüne kanun koyuyor ki, o 30 günde devrini ifade ediyor, 15 günde ifade 15 günde büyüyor, ve bu süreçte de <gülüyor> bir ay oldu diyoruz, de şey bizim aile ediyoruz. Neden? Ay oldu tamam, ama da daim olsaydı Daim imanlık olsaydı, biz o zaman takdiri hacetlik gibi bu güneşe yaptığımız gibi. Ama o da Allah'ın takdirin erdi mi bence? Yani, iza zehde nesb edat, tek ixalet. Yap Allah icabeti için burada uzaklara giderlerdi. Bizim eskiden evlerimizde de halalarımız evlerimizin bahçelerimiz vardı evlerimize, bahçenin uzaklık köşesinde. Yıkılırdı halalar, böyle evin içerisinde, ben buraya geldiğimde bir çüklüğümde ev içerisinde halayı görünce çok hayyıpladıydım. Çocukluğumla beraber evin içerisinde nasıl halal olur? diyerekten kalk, aklım almıyordu. Zaten bir kıs koku da oluyor evin içerisinde bu halaların kokusuyla. Bugünkü teşkilat da yok tabi Atilla. Bu bir koku evin içerisinde alıp gidiyordu. Sonra odalarla yan yana, oraya giren adam bazen rahatsız olur, bazen şu olur, bu olur, onun rahatsızlıkları yanındaki insanlara hep incitir. Ama uzakta olursa dedelerimiz hep öyle uzakta yaptıklar ellerimizin uzak köşelerine ve oralarda insanın rahatlığını güzelce yapardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunun için uzağa gidermiş. Kimse duymasın, kimse rahatsız olmasın, kimse incinmesin. yani izâ râ'l-matar fâli allâhümme sayyibennâ fi'â bâhâri. Başlatın mı yağmur yama? Ya bu yağmuru bize hayırlı bereketli, yeminli, İslamlı ve zararı olmasın bu yağmur bize. Yağmur yağıyor bakıyorsun, bir afat burada orasını bakmış, burada köprüyü almış etmiş, burada insanları sürüklemiş etmiş, e bir afat o. Amcınız, Allah yani bunu faydalı olarak size ver. Zararı olmasın bu yağmur bize. Bunu demeniz lazım sen. Hiç bunu değeniniz olmuyor. Hiç değeniniz olmuyor. Bazı sıkıştığımızda yağmur da yağmur yağsa kalamıyoruz. Yağmur doğasından çıkıyoruz ama o duanın arkasından yağmur getirirse, felaket getirir, getirirse, buna karşı bir şikayet yerimiz yok. Genel peygamber bakın, ne güzel gösteriyor. <Sessizlik> faydalı yağmur isteriz ya Rabbi, fayda olsun! Daima yağıştaki zararlı olur? Otlar biter, mahsut çürür altında. İki, harman yapılacak yağmurun altında, harman olmaz. bizim ne olayarsan zamanında ver ya Rabbi yani اِذَا رَأَ الْهِلَالِ صَرَفَ وَجْهِهُ Ay'a, Ay, gördükleri bakışı ay'a bakmazlar, galiba. Ay'a bakmalı galiba, yüzünün çevirilerimize Çünkü ay da mahluk Ay mahluk Allah'ın yarattığı bir ağaç. Düğün parça yani onda bir şey varmış gibi bir şey zannetemedi Allah'ın yarattığı bir, bir şeydir, tabiatın icabı, bize orada güneşten aldığı ışıkları, bize vermekle memur. Bunu orada nasıl durdurmuş o allah? o aradaki mesafeyi nasıl tercih etmiş hangi kanun yapabilir bu işi Aziz Kardeşim? Hepsi bunları allah Teala'nın tersibidir. Şu bizim vücudumuzdaki tersi tabiatın icabı mı değdiksin? Saçını güzel koymuş, kirpiyeni güzel koymuş, gözüne güzel koymuş yerli yerine hepsi. Bunlar sen tabiatın icatıdır dersen seni timara, seni de benizi de sıfırhaneye koymaktan başka çare misiniz? Bunları yapan hep kuvve-i kütçe sahibi olan varlıkların sahibi Hazreti Allah'tır. Biraz düşünmek ister ya. İçerdaki azalar, içindeki azalar, bu kafadaki beyindeki azalar, efendim içer, içerinizde ciğerinizde, midenizde, kalbinizdeki sıfır azı bitmiyorsa de azınız doktorla ilan azından etini. Bu da her şeyden gödürsün. Gördüğünü ama atınlar, Allah'tan. Sevinmez. Bu ne kadar güzel terdibet işte bize vermiş. Elhamdülillah. Kani ida vel hilal, dal hilale haydın ve düştün. Allahım, inni ethelke min hayrı hâzeşkeh. Yine bakınca, şu ağzını yaptıktan sonra ayı gördün. Ya Rabbi bu ay, hayırlı bir ay olsun. Ya Rabbi senden bu ayın hayırlarını isterim diyerekten bir şifat olsun. inni ethelke min hayrı hâzeşkeh. Ya Rabbi bu ayın hayrını senden isterim. Ya Rabbi bu ayın hayrını senden isterim. Ya Rabbi bu ayın hayrını senden isterim diye süper Allah'ın emanet olun. Allah'a emanet olun. Like. Yine bu ayın hayrini senden ister ve hayral kaderi, kaderin hayrini senden ister ve a'udhiki minseri, bu ayın sayrından, kaderin de sana sanatıyı münatibiyken, selasen errat. İlk İşte da onu söylüyoruz. Yine, idara el-hilâle. Ay'ı gördüm. Daha, iki ismin. <tuh> Allah'ın ehellehu aleyna bilhimmüvel al iman, ve iman, vabdî ve rabbîsallâh. Ne diyor? Ya Rab, bu ayet, bu ayet bizim üzerine zimni, zimni bereket, zimni, zimni olsun. Bereket olsun yani, bu ay üzerinizden, bereketli olsun. Mahfrularınız bereketli olsun, kendiniz bereketli olalım, çocuklarınız bereketli olsun, herkimiz bereketli olsun. Öyle istiyoruz, yalma diyoruz. Daha, yani iman. İmanını da bırakacağız. İmanımız, tabi ki, bu yap da olur. Çarsılmaz, kapılmaz. Neyse ki yağmur geldi bu şirketler Fakat tedaman taşları ya Yahut kendileri bir kayıya atışındıysa, onu da sürükleyemez. Çünkü insan, yemeğine el sarılıp bağlanıp, öyle gelen korkunalara, <gülüyor> ehemmiyet vermez. Sıymet vermez. Bu ona hiç kayfet çünkü <Sessizlik> Allahümme ehillahu aleyna bir yirmi vel iman ve selameti vel islam. Bak ne diyor ki aralar ya? ya? Rabbi, ki bereketini isterim, selamet isterim, İslam'ı da isterim ya Rabbi. Hakiki İslam'ı da bırakırsanız. İslam'ın adını neden yetiyoruz biz bugün? Halbuki hakiki İslam'ı da sana Allah-u Teala o hakiki İslam'ı yetenek için. Bu ile beraber Rabbi ve Rabbi'sAllah. ''Benim Rabbim Allah, senin de Allah. Ay, Ayrı, kendini iyidir yani. ''Benim de Allah, senin de Rabbin Allah'ın.'' Dağınızı mı riktiniz? Ahmet Yine Hamillin, Celin Mâzi'nin ka'lâri dağınızı? Şimdi bir dualardan. Bak ne güzel tespit etmişti, o Allah razı Allahu Ekber.'' Sıhid duaları var efendim. Bir iki Ekber.'' Allah eksik değil ha ay geldi. Sonra şu Elhamdülillah, sonra ya hollala zorat illa bila. Sonra Allah hem beni